Vaystanbunak hak, o kul ve Rabbim, innahu la hak. Vamaan tu b muğjizim. Sahiden o azap. Gerçek midir diye senden haber isterler. De ki, evet. Rabbime yemin olsun ki şüphesiz o elbette gerçektir. Ve siz ona mani olacak kimseler değilsiniz. Şüphesiz ki zulmeden ve böylelikle cezayı hak eden her nefis yeryüzünde bulunan her şey kendisinin olsaydı o azaptan kurtulmak için onu kesinlikle feda ederdi ve azabı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar artık aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar ala inne ma fis semavati ve ni'ar ala allah Dikkat edin. Muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Ve yine dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. <gülüyor> o hem hayat verir hem öldürür. Ve sonunda hepiniz ona döndürüleceksiniz. kum, ve ve ve Ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden bir nasihat, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. <gülüyor> rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, ancak Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle, evet yalnız bununla sevinsinler. Bu onların dünyadaki bütün toplamakta olduklarından hayırlıdır. min min ve kul Söyleyin bakalım, Allah size rızık olarak neleri indirdi de siz ondan bir kısmını helal ve bir kısmını haram kıldınız. De ki, Allah mı size böyle izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? yevmel <gülüyor> Allah Ve Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü nasıl cezalandırılacakları hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette büyük ihsan sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْهِنُ وَمَا تَكْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يظُونَ ف۪يهِ وَمَا يَعْزُبُ عَرَّبِّكَ مِنْ نِذْقَالِ ذَرَّةٍ ف۪ي الْأَرْضِ وَلَا ف۪ي السَّمَانِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ey Resul, her ne halde bulunsan, o Kur'an'dan her ne okusan ve ey insanlar her ne iş yapsanız ona daldığınız zaman mutlaka biz üzerinizde şahidizdir. Ne yerde ne de gökte zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalır. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta lef-i mahvuzda bulunmasın. Alâ inne evliyâ Allahi lâ kawfum aleyhim la kawfum aleyhim ve lâ kat etti. Şüphesiz Allah'ın veli kullarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. <gülüyor> onlar iman edip günahlardan sakınmakta olan kimselerdir. Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireh. La tebdi len kelimati <gülüyor> Dünya hayatında da, ahirette de en büyük müjde onlaradır. Allah'ın kelimelerinde size verdiği sözlerde değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş ancak budur. وَلَا <gülüyor> Habibi, ya Muhammed, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki izzet, asıl üstünlük tamamen Allah'ındır. O, semi, onların konuştuklarını işitendir. Alim, kalplerinde olanı bilendir. Alâ innen illâhi men fîs semâvâti ve men وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله إن يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ Dikkat edin, göklerde kim var, yerde kim varsa şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına yalvarıp duranlar, hakikatte Allah'a şık koştukları ortaklara uymuyorlar. Çünkü o putların bunlardan haberleri bile yoktur. Onlar ancak zanına tabi oluyorlar. Ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Geceyi içinde istirahat etmeniz için karanlık... Gündüzü ise çalışmanız için etrafınızı aydınlatıcı kılan O'dur. Şüphe yok ki bunda dinleyen bir kavim için apaçık deliller vardır. lehu ve ma fil min Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar O'nundur. Yanınızda bu asılsız iddianıza dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı, Bilemeyeceğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki Allah'a karşı yalan uyduranlar şüphesiz kurtuluşa eremezler. Dünyada az bir faydalanmanın ardından dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarından dolayı onlara pek şiddetli azabı tattırırız.